Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Greenpeace Akdeniz Türkiye'de hava kirliği raporunda PM 2,5 kirleticisinin neden olduğu erken ölüm riskini ortaya koyuyor. PM havada bulunan 2,5 mikron büyüklüğündeki solunum yoluyla kana geçebilen partikülleri ifade ediyor. PM 2,5 kaynaklı hava kirliğinden. Ölüm riski trafik kazasındaki ölümlerden 7 kat fazla. Rapor sessiz katil PM 2.5 kirleticisine uzun süreli maruz kalmanın yalnızca 2021 yılında 34 bin erken ölüme neden olduğunu ortaya koydu. Rapora dahil edilen şehirlerde her 100 bin erken ölümden 64'ünün havadaki PM 2.5 kirliliğine maruz kalmaktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. PM 2.5 miktarı DSÖ yani Dünya Sağlık Örgütü limitlerine karşılıyor olsaydı PM 2.5 kirliliğine atfedilen erken ölümlerin sayısı %75 oranında azalabilirdi. Böylece her yıl tahminen 26.000 hayat kurtarılabilirdi. Bu nedenle Türkiye'de halk sağlığını korumak için acilen PM 2.5'u azaltmak için harekete geçmek gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Buğra Gökçe İstanbul'da betonlaşmanın geldiği boyutla ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Buğra Gökçe, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bütün dünyada iklim kriziyle doğal alanların ve tarımsal arazilerin korunması gündemdeyken ne yazık ki İstanbul'da tam 172.880 futbol sahası büyüklüğünde doğal ve tarımsal arazimiz yok olma tehdidiyle karşı karşıya uyarısında bulundu. Gökçe, önemli bir rapordan bazı veriler paylaşmak istiyorum diyerek şu bilgileri verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairemiz tarafından yürütülen çalışmalara göre İstanbul'da ruhsat izni verilen madencilik sahaları nedeniyle 76.370 hektar orman alanı, 9.784 hektar tarım alanı tehdit altında. Kuzey ormanlarının %32'si maden sahası olarak yok olabilir. İstanbul'da alınan yapılaşma kararlarıyla 2 milyon ağaçlık alan, 15.960 hektar tarım alanı betonlaşarak yok olabilir. HES ve Baraj projeleri ise 2,5 milyon ağaçlık orman varlığıyla 2072 hektar tarım alanını tehdit ediyor. Kanal İstanbul projesiyle 15.577 hektar tarım alanı ve orman alanı yok olacak. Toplamda İstanbul yüz ölçümünün dörtte biri bu şekilde tehdit altında. Korkunç bir manzara ve acilen değişmesi gereken bir manzara. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş son 40 yılda en az yağış aldığı sonbaharın ardından kuraklığın sürdüğünü, Marmara bölgesi başta olmak üzere ülke geneli için suyun etkili, yeterli ve verimli kullanılmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti. 2022'de sonbaharın hem sıcak hem de uzun süreli ortalamalara göre kurak geçtiğini, kışın başlamasının ardından Aralık ayının ilk yarısında yağış alındığını ve sıcaklıkların düştüğünü. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre Türkiye geneli sonbahar mevsim yağış normali 1991-2020 ortalaması 132.7 milimetreyken mm 2021'de bu 105.6 mm'ye, 2022'de ise 96.3 mm olarak gerçekleşti. Türkiye sonbahar yağışlarının normale kıyasla %27, 2021'in aynı mevsimine kıyasla ise %9 azaldığını vurguladı. Aralık ayının ikinci yarısından itibaren hava sıcaklıklarının yeniden uzun süreli ortalamaların üzerine çıktığını, kuraklığında sürdüğünü dile getiren Türkeş. Yaz kuraklığını da eklerseniz 6 aydan uzun bir süredir Türkiye'nin özellikle Kuzey Batısında, Batı Anadolu, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege'de dahil olmak üzere İç Ege ve İç Anadolu'nun Kuzey ve Batısında kuvvetli ve şiddetli bir kuraklık yaşıyoruz dedi. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre, Almanya'nın batısında yer alan Lützerat köyünün genişletilmek istenen dev kömür madeni nedeniyle yıkılmaması için haftalardır mücadele veren iklim aktivistlerine yönelik binden fazla polisin katıldığı bir operasyon gerçekleştirdi. Çok sayıda aktivist köyden zorla uzaklaştırılsa da halen ağaçlarda ve tünellerde eylemcilerin direnişi sürüyor. Enerji kriziyle boğuşan Almanya'da ülkede faaliyet gösteren enerji devi şirketin köy yakınındaki Linlit Ocağı'nı genişletmek amacıyla köyün büyük bir kısmını satın alması üzerine iklim aktivistleri aylardır köyü işgal etmiş durumda. Hükümetin ocağı genişletilmesine onay vermesi üzerine polisin girdiği köyde direniş 4 gündür devam ediyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu binlerce aktivist dün ve bugün Köyün yok edilerek kömür madenine dönüştürmesine karşı çıkmak üzere bölgeye akın etti. Protestocular Fridays for Future hareketinin kurucusu Thunberg'in katılımıyla öğlen saatlerinde büyük bir gösteri için toplandı. Burada yapılan açıklamada polisin köyün büyük bölümünde yer üstündeki eylemcileri tahliye ettiğini ancak birçok kişinin hala hem yer altındaki tünellerde hem de inşa ettikleri yüksek ağaç evlerde 15 yapıyı işgal ettiğini belirtti. Toplamda 470 eylemcinin köyden çıkarıldığını açıklayan polis ise yıkıma devam edebilmesi için daha birçok yapıdan eylemcilerin çıkarılması gerektiğini ifade etti. Alman halkının ise %59'u bu linyet madeninin genişletilmesine karşı çıkıyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.